Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir AMA'da birlikteyiz. Ee, bu hafta yanımda genç bir hanım var, konuğum. Ee, gerçekten de bugüne kadar AMA'da ağırladığımız en genç konuk kendisi. Ee, fotoğrafçı Damla Yedisan. Damla hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Damla ile bugün e, hareketli bir konuyu işleyeceğiz. Bugünkü konumuz e, sokaklar. Özellikle sokakların da hareketlendiği bir gündemde bunu konuşuyoruz. Damla Yedisan kendisini sokak fotoğrafçısı olarak e, tanımlayan birisi değil mi? Yanılmıyorum herhalde evet, diyebiliriz. Evet doğru. Hı -hı. Sokakları sokakta fotoğraf çekmeyi konuşacağımız sohbetimize başlamadan önce blog adresimizi hatırlatıp e, program blogunun içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu hafta e, amaradyo.blogspot.com'da konuğum Damla Yedisan'ın Samatya adlı çalışmasından bir seçki var. Yanı sıra bu çalışmayla ilgili bir de tanıtım yazısı mevcut. Şimdiden iyi seyirler, iyi okumalar. Bu hafta sizler için seçtiğim fotoğrafçı Vivian Mayer. Çalışmaları tesadüfen ve hatta ölümünden sonra keşfedilen birisi. Hatta kendisi amatör bir fotoğrafçı. 1926'da başlayan hayatı 2009'da son bulmuş. Fotoğrafları izlediğinizde siz de göreceksiniz. 50'ler ve 60'ların Amerika'sından bir dolu enstantane en fotoğraflanmış e, Vivian Mayer tarafından. Bu çalışmalardan da genişçe bir seçki ve fotoğrafçının e, en az fotoğrafları kadar ilginç yaşam öyküsü. Ama radyo.blogspot.com'da eğer vaktimiz kalırsa e, Vivian Mayer'in hayat öyküsünden de buradan e, bahsederiz. E, Albert Camus sokaklardan başka yerde bilinç yoktur der çünkü tarih sokaklardadır. Ee, gerçekten de tarihin yazıldığı, toplumların biçimlendiği, devrimlerin hareketlendiği yerlerdir sokaklar. Ee, ve Damla tekrar hoş geldin. Hoş bulduk ee, Öncelikle e, biraz kendinden bahseder misin? Ee, ben 24 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Ee, üniversite yıllarında fotoğrafla ilgilenmeye başladım. Yaklaşık 4 senedir aktif olarak fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf çekmek için sokakta olmak nasıl bir anlam ifade ediyor senin için? Şimdi şöyle ben belgesel fotoğrafı ilgi duyan birisiyim hı hı. ve belgesel fotoğraf ve foto röportajlar genelde uzun bir hazırlık dönemi istiyor. Hı hı. Sokaklarda hem bir belgesel proje oluşturabilirsiniz hem de önceden üstüne çok fazla düşünmeniz gerekmez... İstediğiniz gibi, içinizden geldiği gibi makinenizi alıp sokağa çıkabilirsiniz. Hı hı. Sokaklarda saatlerce dolaşabilirsiniz. Fotoğraflayabilirsiniz ve e, bir şey hani kendi kendine oluşur. E, ve bu hani bu dolaysız yol açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden çekiyorum galiba. Sokak e, fotoğrafçısı olmak e, sanırım senin tanımladığın gibi bir şey. Sence bu bir... Trend mi yoksa fotoğrafın türlerinden bir tanesi olarak sokak fotoğrafçılığını nitelendirebilir miyiz? Bence kesinlikle oturmuş bir fotoğraf türü çünkü bir disiplini mevcut diyorsun. Tabii ki yani küçük formatlı 35 milimetre makinalar çıktığından beri hı hı. sokak fotoğrafçılığı çok aktif bir şekilde yapılıyor. Sanırım Cartier-Bresson da kendisini fotoğraf sokak fotoğrafçısı olarak tanımlayan ilk. E, fotoğrafçılardan ee, bir tanesi. Evet, evet. E, Leica makinayı ilk kullananlardan Hı -hı. ve bu makinayı e, gözümün bir uzantısı olarak Hı -hı. nitelendiriyor. Biz bu konuya Arif Aşçı'yı konuk aldığım programında da biraz değinmiştik. Çok fazla derine inememiştik gerçi ama o bölümün görsellerine program blogundan ulaşırsa dinleyicilerimiz sokak fotoğrafçılığı kavramına çok güzel örnek teşkil eden Arif Aşçı fotoğraflarına yeniden bir göz atabilirler. Açıkçası Arif Aşçı'nın bu konuda Türkiye'deki en iyilerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sokaklar bir noktada ait oldukları şehirlerin birer aynasıdır diyebiliriz. Yani sokakta fotoğraf çekerken o aynaya biraz ışık tutuyor fotoğrafçı, sokak fotoğrafçısı. Ve bir anlamda da bir tarihe tanıklık ediyor. Tarihi kayıt altına alıyor. Az önce bahsettiğim Vivian Mayer'in fotoğraflarına eğer dinleyicilerimiz bakarlarsa program blogunda. O dönemi yaşayan insanların yaşantıları hakkında ciddi manada fikir sahibi olacaklar. Yani bu duyguyu rahatlıkla bu tanıklığı bize verebiliyorlar. Ben de kendi sokak çalışmalarından hareketle söyleyebilirim. Bir sokak fotoğrafçısı için genelde belirlenmiş bir konu olmaz. Evet. Ve bu fotoğrafçı özgür ve hızlı kılan bir şey bu güzel. Fakat bir de bunun handiikaı var Bence fotoğrafçı geriye dönüp baktığında elindeki fotoğrafların bir bütünün parçaları olmadığını görüyor. Yani her fotoğraf belki tek başına bir bütün, ee, evet. Hatta her fotoğraf tek başına bir bütün olmak zorunda bir hikaye anlatmak bir e, zorunda bir niçinle olmak zorunda bu da çekilen fotoğrafın olabildiğince güçlü bir fotoğraf olmasını zaruri şey kılıyor ee, sokakta çekilen fotoğrafların büyük bir çoğunluğu da bu yüzden hatta belki başarıya ulaşmıyor bir kıymet harbiyesi olmayabiliyor kişisel portföy anlamında söylüyorum. Samatya çalışman blogumuzda da paylaştık bunu Biraz bahsetmek, bahsetmeni istiyorum Nasıl başladın neler yaptın Samatya'da Öncelikle şunu söylemem lazım Hani söylediğin şeye katılıyorum Ve bunun üstünde ben de düşündüm ee, bu konuda hani sokak fotoğraflarında kesinlikle birleştirici bir unsur olması gerekiyor ve bu birleştirici unsur hani Samatya gibi hani belli bir bölgeye indirmek de olabilir. <gülüyor> Ama bence asıl e, birleştirici unsur burada fotoğraf, fotoğrafçının üslubu oluyor. Yani e, bence bu fotoğrafları birbirine e, tamamlayan bir şey. Bu Samatya projesinde de e, ben Galata Fotoğrafhanesi'nde belgesel e, fotoğraf eğitimi almıştım. Ve benim bitirme projem olarak başladığım bir projeydi. Aslında başlarda İstanbul Surları ile ilgili bir proje Hı -hı. yapmak istemiştim. Ve e, Samatya bölümünden başlamıştım. Ama ondan sonra daha farklı bir şeye dönüştü. Hı -hı. Daha sokağa e, döndü ve hani sokaklarda küçük hikayeler peşinde koştum. Hı -hı. Ee, bu şekilde ve e, oradaki insanları tanıdım. Oradaki insanlarla hani arkadaş oldum. Ee, hani böylece onlar da bana güvendiler ve e, bir süre sonra ben orada hani fotoğrafçı değildim artık. O yüzden hani böyle bana Bakarlarken hani bir insana baktılar fotoğraf makinesine bakmadılar bu yüzden de fotoğrafların doğal olduğunu düşünüyorum. Bu benim Sanırım istediğim bu işin sırrı da biraz e, bu yani o iletişimi o kontağı evet. kurabilmek o güveni sağlayabilmek belki fotoğrafı yani, çekilenle. Yani zaten o güveni sağlayamazsan fotoğrafçı böyle bir röntgenci oluyor hı hı. E, ve insanlar hakikaten rahatsız oluyorlar. Haklılar. Şöyle de yorumlar var. Sokak fotoğrafçısı aynı zamanda röntgencidir tarzı da yorumlar var. Katılıyor musun buna? Yani röntgenci olmak zorunda değil bence. Hı hı. Yani röntgencilik birazcık her fotoğrafçıda olan bir şey ama sadece röntgencilik bence fotoğraf çekmek değil. Röntgencilik yani. Ee, bir de şundan bahsedelim senin de dahil olduğun bir proje gazeteciyi öldürmek basın ve ifade özgürlüğüne sıkılan kurşunlar bu projeden biraz bahseder misin katılımcısıydın galiba Evet katılımcısıydım bu proje e, tütün deposunda sergilendi hı hı. E, Biz öncelikle e, bu geçtiğimiz yüzyılda öldürülen e, suikasta uğrayan gazetecilerin hikayelerinden başladık ama o kadar çoklardı ki bunu 1980 sonrasına e, indir zorunda kaldık ben Çetinemeçi çalışmıştım hani kısaca bilgi vermem gerekirse gazetecinin suikaste uğradığı öldürüldüğü yeri ve ertesi günkü gazete manşetlerini çektik Bu konuda da hani gazete manşetlerinde çok ilginç olduğunu söylemem lazım hı hı. Çok değişik görüşler vardı hakikaten o açıdan ilginç bir çalışma oldu şimdi. Belgesel fotoğrafla sokak fotoğrafçılığının kesiştiği bir nokta var mı sence? Bence benzer e, kavramlar ayrıldığı ya da birleştiği bir nokta var mı? Yani Nerede, nasıl ayırabiliyoruz mesela nasıl ayırıyorsun sen? Samatya'yı sokak fotoğrafı mı yaparız yoksa belgesel bir çalışma mı yaparız? Aslında ikisinden de e, parçalar taşıyor ama sokak fotoğrafçılığı dediğim gibi daha içgüdüsel. Hı -hı. E, belgesel fotoğrafta çok fazla konu üstüne... ...düşünmek gerekiyor... E, ...her yönüyle... ...yoksa ortaya... ...eksik bir çalışma çıkıyor... E, ...yani bence sokak fotoğrafçılığı... ...hani belgesel fotoğrafçılara... ...baktığımızda da mesela... cartier Bresson... Hı hı. ...hep hani... E, ...gözlerini alış... ...hani şey yapmak... ...bakmayı öğrenmek için hep sokaktan başlamışlar... Hı hı. E, ...bu açıdan bence çok büyük bir bağ var... E, ...şimdi... Belgesel fotoğrafçılık ve sokak fotoğrafçılığı dedik ee, burada e, sokakta fotoğraf çekerken e, fotoğrafı çekilen ne e, demin bahsettik kurulan güvenden bahsettik bir de bunun etik kısmı var e, bu konuda ne diyeceksin şimdi e, Sebastian Salgado'nun bir sözü var ben ona çok inanıyorum. Eğer çektiğim bir fotoğraftaki kişi orada küçük duruma düşüyorsa o sahne tamamen gerçek olsa da ben o fotoğrafı çekmem demiş. Hı hı. Hani ben de bunu uygulamaya çalışıyorum. Zaten hani Avrupa'da da Amerika'da da işte ülkemizde de sokaklar kamu alanı olduğu için buralarda fotoğraf çekmenin herhangi bir sınırlaması çok yok. Ama işte burada sınırlamayı fotoğrafçının kendisi koymalı diye düşünüyorum. Yani insanları küçük düşürecek görüntüler çekmemek lazım. Bir de sokak fotoğrafçılığını çok magazin selleştirenler var. Mesela bakıyorum işte sokak çocuklarını, işte kimsesizleri, evsizleri falan çekip altında çok güzel kadraj, işte ışık çok iyi falan diye çok yabancılaştıranlar var. Bence bu da çok. Sağlıklı bir şey değil, etik de değil. Kesinlikle ben de sana bu konuda katılıyorum. Ee, şimdi kısa bir müzik e, arası verelim. Ee, bildiğiniz gibi dün 8 Aralık e, bir efsanenin de ölüm yıldönümüydü. John Lennon'dan bahsediyorum şüphesiz. Ee, onun anısına bir şarkı dinleyeceğiz. 1969 yılında Kanada'nın Montreal kentinde bir otel odasında kaydedilmiş bu şarkıyı Give Peace a Chance'ı dinliyoruz efendim. Two, one, two, three, Yeniden birlikteyiz. Konuğum fotoğrafçı Damla san ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Damla, Samatya projesi artık geride kaldı galiba. Şu an evet. ne yapıyorsun? Ee, şu an yeni bir projenin henüz hazırlık aşamasındayım. Hı hı. Ee, kaldırılan demir yolları ile ilgili bir proje olacak. Maalesef ülkemizde e, demir yolu hatları... ...son sekiz yıldır özellikle... ...kaldırılıyorlar... Hı hı. ...tadilat yapılacak diye... ...ve bir daha da açılmıyorlar... ...ve böyle bir... hani ...otoban, duble yol çılgınlığı hı. var maalesef... Evet. ...benzinin çok pahalı olmasına rağmen... ...gün itibariyle dört milyon böyle litre... ...evet gene zam gelmiş... Evet. ...kapatılıyor demir yolları... ...bir daha açılmıyor... ...demir yolu çalışanları... ...işten çıkarılıyorlar... Hı hı. ...ve... Bunun adına da istihdam deniliyor maalesef istihdam nedeniyle işten çıkarılmalar falan var çok ilginç hakikaten ee, ve benim de amacım kendime bir güzergah belirleyip kapatılan bir demiryolu güzergahında ilerleyerek oradaki terk edilmiş istasyonları artık ulaşımları kesilmiş demiryolu köylerini istasyon köylerini gezmek istiyorum açıkçası ne çıkacağı hakkında çok da bir fikrim yok. O birazcık sürpriz olacak. Ama hani ilginç olacağını düşünüyorum. Şu anda hazırlık yapıyoruz. Çünkü bunun hem maddi hem de e, araştırması maalesef Tabii, çok külfetli. Ön çalışması da zaman alacak Evet. Proje. E, merakla bekliyoruz o zaman sonuçları. E, sen işlerini nasıl paylaşıyorsun insanlarla? E... E, yani şu anda belgesel fotoğrafın... Tek paylaşım alanı internet gibi gözüküyor. Hı hı. Yayın organları da var ama e, çok yetersiz artık. Hani eskisi gibi bir life dergisi yok tabii hı. ki. Hani bu yüzden ben de internette e, bloglarda paylaşmayı tercih ediyorum. Damla'nın e, fotoğraflarını paylaştığı blog adresine e, bizim program blogumuzdan erişebilirsiniz. Orada bir e, link koymuştum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, tekrar sokak fotoğrafçılığına dönersek ee, biraz sokak fotoğrafçılığının tarihinden bahsedelim mi? Tabii ki e, ilk sokak fotoğrafı bence ilk insanlı fotoğraf olan e, Daguerre'in çektiği fotoğraf. E, hatırlatmam gerekirse e, çok uzun bir pozlamayla çekilmiş bir fotoğraf olduğundan sokakta yürüyen insanlar gözükmüyordu. Sadece ayakkabısını boyayan biriyle Hı -hı. ayakkabı boyacısı çıkmıştı. Hani belki bu ilk sokak fotoğrafı olarak kabul edilebilir. Ee, daha sonra e, Eugene Atket'in e, çektiği Paris fotoğrafları var. Bunlar da insansız çoğunlukla. Hatta bu nedenle Paris'i suç mahalli gibi gösterdiği konusunda eleştiriliyor. Hı hı. E, ama asıl sokak fotoğrafçılığı küçük format makinelerle başladı. E, i̇şte Leica makinelerle 35 mm filmin icadıyla. Belki de biraz e, fotoğraf makinelerinin daha rahat taşınabilir olmasıyla. Evet evet kesinlikle o bir etken. Çünkü Hı -hı. sokak fotoğrafı çekmek için saatlerce sokakta yürümek gerekiyor. Ve bence e, bir sokak fotoğrafçısının makinesi de çok büyük olmamalı. Hı -hı. Çünkü sokakta görünmez olmanız gerekiyor. Hani sizin varlığınızı hissedip size doğru bakan insanlar çok hoş olmuyor. Çünkü... Ee, insanlar fark ettirmeden, hani insanları fark ettirmeden fotoğraf çektiğinizde insanların yüzünde çok özel bir ifade oluyor. He, bir korku ifadesi, bir tedirginlik. Ee, evet. He. Ama hani fark etmediklerinde e, hakikaten e, kişiliklerinden parçalar oluyor He. yüzlerinde. Bu da çok önemli. Ee, daha sonrasında işte e, sokaklarda fotoğraflar çekildi ve e, hakikaten e, kültürler hakkında çok bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Ee, yani mesela insanlar kendi kültürlerini bile tanımıyorlardı. Özellikle zengin sınıf ve e, orta üst sınıf e, kendi kültürlerinden habersizdiler. Mesela e, işte yoksul kesim hakkında hiçbir bilgileri yoktu. İşte e, hayat kadınları, işte dilenciler hakkında hiçbir bilgileri yoktu ve e, bunları sokak fotoğrafçılığı sayesinde öğrendiler. Ve de çok şaşırdılar. <gülüyor> bu da çok ilginç. Ee, onun sonrasında 70'lerden sonra sokak fotoğrafı bence başka bir yola girdi. Daha müda müdahaleci e, sokak fotoğrafçılığı. Yani şöyle diyeyim. Öncesinde e, çeşitli popüler kültür e, sembolleriyle e, kültür anlatılıyordu. Daha sonra bu semboller e, ironik bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bunun en tanınmış örneği Bruce Gilden. Ee, işte Times Meydanı'nda insanları korkutarak flashla çekilmiş fotoğrafları var. <gülüyor> Onlar da çok iyi fotoğraflar ve çok rahatsız edici fotoğraflar aslında. Onun dışında Richard Calvar var. O da fotoğraflarında... Tamamen gerçeği göstermesine rağmen, e, tamamen hani sokakta ve hiçbir poz olmamasına rağmen öyle anlar yakalıyordu ki e, fotoğrafları tamamen sürrealdi. Bu tarz işte e, bakışlar, yeni bakışlar gelmeye başladı. Ve şu son zamanlarda da şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, fotoğrafta bir üslup. Çünkü hani neyi çekerseniz osunuzdur aslında. Ve insanın kendi bakış açısına değer vermesi güzel bir şey. Bence çoğu fotoğrafçı da bu yüzden fotoğraf çekiyor. Başkalarının işlerini kopyalamak ya da atıyorum gün batımını çekmek artık hani çok da mantıklı değil yani. Bunları artık sokak fotoğrafı. İçinde fotoğrafçılığın... bir bakış bir fikir barındıran fotoğrafların belki tercih edilmesi evet. bu yönde çok daha iyi olacak. Evet. Şey soracağım sokaklarda fotoğraf çekenlere söyleyeceğin bir şeyler var mı? Ne yapmalı ne yapmamalı sence? Hem bunu şey açısından güvenlik açısından da soruyorum. Sonuçta İstanbul'da e, evet. büyük şehirlerde diyelim <gülüyor> e, çalışıyorken e, var mı böyle bir şey? Başına gelen bir şey var mı? Ee, başıma Ayağı. gelen var tabii ki. <gülüyor> İstanbul'da tabii ki var. Ee, yani şunu söyleyebilirim. Öncelikle. Mesela tanımadığınız bilmediğiniz bir yere gideceksiniz. mutlaka orayı bilen biriyle gidin ilk kez gideceksiniz. Daha sonra gittiğinizde de o kişiye atıyorum ki Ali abiydi. Hmm, bu Ali abinin tanıdığıdır Hı -hı. diye. Hem siz onlara güvenebilirsiniz hem de onlar size güvenebilirler. Aksi takdirde e, hakikaten elinde fotoğraf makinesi olan ufak tefek bir kızcağız çok dikkat çekiyor. Evet. İlk önerim bu olacak. Onun dışında hani e, sokaklarda saatlerce gezeceksiniz. Belki hiçbir şey çekemeyeceksiniz. Belki de çok güzel kareler yakalayacaksınız. E, bu nedenle hani yemeklerini yesinler. Sularını yanlarını alsınlar. <gülüyor> e, kendilerine eziyet etmesinler. E, bunun dışında hani e, fotoğraf ekipmanları hakikaten ağır. Hı hı. Ee, fotoğraf makinaları, tele lensler, işte tripodlar Yani bunlar aslında hani sokak fotoğrafçılığında çok e, ihtiyacınız olmayacak hı hı. Yani hani Cartier Bresson sadece 50 mm lensle çekiyordu Tabi bu kadar minimal olmak zorunda da değilsiniz ama e, Hani bir tane fotoğraf makinası ve bir tane de lensle Bence dışarı çıkın. Bütün ekipmanınızı yanınızda taşımayın. Hani kaplumbağa gibi <gülüyor> sırtlamayın <gülüyor> evinizi. Ee, onun dışında e, hani sokaklarda dolaşırken e, hani insanlar yürüyüp geçerler. E, ama hani o sokakların sakinleri ilk gittiğinizde hani sizi garip karşılayabilirler. Burada ne yapıyorsun? Hani burada ne çekiyorsun falan filan diye hani haklı bir biçimde e, Orada, şey yapabilirler e, gerçek ve tatmin edici bir cevap sanırım Evet e, Evet haliye vermek gerekiyor e, ve hani kaçamak olmayın Hı -hı. fotoğraf makinanızı Hani saklamayın Hı -hı. Hani kaçamak bir şey yapıyormuş gibi hani davranmayın yoksa insanlar size güvenmezler Hı -hı. haklı olarak e, ve hani bir de şu izin alma konusunda birazcık konuşmak istiyorum. Ee, hani rahat olmak gerekiyor. Ee, fotoğraf çekerken hani fotoğrafını çektiğiniz kişiye belki bir baş, baş işaretiyle bile izin alabilirsiniz. Ee, hani bu konularda en önemli şey rahat olmak ve kendine güvenmek. E, ...lomografi denen bir akım var muhtemelen, sen de biliyorsundur. Evet, biliyorum. E, bunu sokak fotoğrafçılığının içine dahil edilebilir mi, edilemez mi bu konuya hiç girmeyeceğim. Fakat e, bu akımda beni çeken bir şey var. Lomografinin on kuralı vardır, e, tavsiye edilen. E, bu kuralların ben bir kısmının sokak fotoğrafçılığında da uygulanabilir olduğunu açıkçası düşünüyorum. Hepsinin değil. E, çünkü düşünmeden çekmeyi öneren bir e, akım... E, Mesela kameranı gittiğin her yere götür. Çok önemli bence. Kameranı her an kullan. Gece ya da gündüz. Hayatının bir parçası haline getir. Ee, kadrajda sınırlı olma. belizasından da çekim yap. Objelere mümkün olduğunca yaklaş. Hızlı ol. Yani bunlar e, sokak fotoğraflarında da kullanılabilecek e, teknikler Kesinlikle. olabilir. Evet, programımızın sonuna doğru e, yaklaşıyoruz. Bu programın için üç önemli duyurum var. E, bu duyurulara program blogundan ulaşmanızı isteyeceğim. Çünkü vaktimiz kalmadı. ama nokta eee bu haftanın duyurularına ulaşabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Keyifli ederim. Keyifli sohbet oldu. İstersen istersen programı Henri Cartier-Bresson'dan bir alıntı ile kapatalım. Diyor ki düşünme fotoğrafı çekmeden önce ve çektikten sonra yer alması gereken bir süreçtir. Fotoğraf çekerken asla düşünülmemelidir. Ee, başarı kişinin genel kültür düzeyine, diğer yargılarına, zihninin berraklığına ve canlılığına bağlıdır. En çok korkulması gereken tehlike yapay, yaşama aykırı olan şeylerdir. Ee, konuştuklarımızı görmek de isteyen dinleyicilerimiz için program blogumuzun adresini son bir kez daha hatırlatıyorum. Amaradyo.blogspot.com Yaşamın kendisini fotoğraflamaya devam ediyoruz efendim. Hoşçakalın. Hı -hı. Ama dünyaya fotoğrafçı bir bakış. Hazırlayan ve sunan Murat Yanık.